Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün çocukları babalarına bıraktınız galiba <gülüyor> arkadaşlar. Hiç çocuk sesi duyulmadı. Babalarına bırakın arkadaşlar. Babalar da çocuk bakıyoruz işte diye değil, ee, siz söyleyin. Çocuklarıyla vakit geçirme fırsatı olarak bunu, bir ikram, bir lütuf, bir fırsat olarak görsünler inşallah. Evet, Fetih Suresinin son ayet kelimesindeyiz arkadaşlar. Burada hem bir müjde var bize, hem de bir hedef gösteriyor allah Teala. Bakalım ne diyor? Muhammedur Resulullah Muhammed Allah'ın Resulüdür. Binaenaleyh ona olan vaatlerini fiiliyat ile tahakkuk ettirerek ispat edecek olan da odur. Bir önceki ayet kelime de vaatlerde bulunmuştu ya. Cenab-ı Hak, Hudel e, ne demişti? Huwelidi arsal Rasulehu bil Huda ve dinin hakkı e, Bütün dinlere galip kılmak üzere Peygamberini o hidayet olan Kur'an ve dini hak ile gönderen o Allah'tır demişti. He, orada bir müjde vardı, bir e, çok büyük bir müjde bu. Hatta Elmalı ne demişti hatırlayın. Bu kısmen geçmişte oldu, asıl başarı gelecekte olacak demişti. Yani hala bekliyoruz biz bunu. Bütün dinlere İslam'ın galip geleceğini. E, fikri olarak zaten öyledir. Ama gerçek hayatta da yani o galibiyetin henüz beklendiğini söylemişti. Efendim, ''Ve kefa billahi şehida buna şahit olarak da Allah yeter. Buradaki şehadet hem Allah'ın o sözüne hem de Muhammedun Resulullah sözünedir. Yani Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğu sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna Allah şahit olarak yeter. Binaenaleyh ona olan vaatlerini fiiliyat ile tahakkuk ettirerek ispat edecek olan da odur. Allah'ın bu şehadetine karşı Muhammed Resulullah demek istemeyen kafirler hakikatte kendileri zarar etmiş olurlar. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> مَعَهُ Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür, onu söyledi. Şimdi onunla beraber olanlara geçti. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Onunla beraber olanlar da arkadaşlar bunların kim olduğunu söylemiyor, vasıflarını sayıyor. Kur'an'da bakın müminler şu kişilerdir demez. Cennetlikler şu kişilerdir diye isim saymaz veya bir topluluk ismi falan, millet ismi falan zikretmez. Münafıklar hele en çok onları merak ediyor. İnsan şunlardır, şunlar şunlar münafıktır demez. Kafirler şunlar şunlardır demez. Ne yapar arkadaşlar? Bunu geçen sene Ramazan'da, Ramazan boyunca bunu işledik. Bu insan tiplerinin niteliklerini, özelliklerini sayar. Böylece verdiği bilgi evrensel olur. Hangi milletin içinde olursa olsun kafiri, münafığı, mümine o anlatılanlarla teşhis edebilirsiniz. Ama hepsinden önemlisi, bakın dikkatimizi şeytan hep başkalarını teşhis etmeye e, çağırıyor. Hepsinden önemlisi, asıl ilk yapmamız gereken bu sıfatlar bende var mı? Bende kafir sıfatlarından var mı? Mesela kibirdir, önde gelen sıfatı. Bütün kafirlerin ortak sıfatıdır, kibir. Bende var mı? Kibir nedir arkadaşlar? Başkalarını hor görmektir. Efendim münafık sıfatı, iki yüzlülük, sözünde durmamak, korkaklık, işte böyle geçti Tevbe suresinde sıvışmak, bir iş düşeceği zaman sıvışmak, ama bir menfaat olacağı zaman hemen orada bitmek böyle. Bu bende var mı mesela? Bakacağız. Müminler anlatılıyor, şimdi anlatılıyor. Bende var mı? Yani ben o mümin niteliklerini taşıyor muyum? Öncelik budur yani kendimize bakmamız gerekir. Şimdi peygamberimizle beraber olanların sıfatları neler? Eşiddâ-u alel-kuffar. Kafirlere karşı çok çetin, çok şiddetlidirler. Onların küfürlerine arkadaşlar, yoksa kafirlerin kara, kim olduklarıyla bizim bir ilgimiz yok. Şahıslarıyla bir ilgimiz yok. Kimsenin şahsı da bizim bizi ilgilendirmiyor, derdimiz değil. Buradaki şiddetli duruş küfredir, düşmanlığadır. Onların küfürlerine karşı zaaf ve yılgınlık göstermez, sert ve kuvvetli davranırlar. Yani kafirlere sert Güçlü, alt edilmez, yenilmez, dik durmak gerekir. Bu ayet-i kerimeden anladığımıza göre. Onun için sulh müzakeresi esnasında kafirlerin sözlerine karşı galeyana gelmişlerdi. Hangi sulh müzakeresi bu? Hudeybiye. Hudeybiye'de niye galeyana geldiler? Ömer ve onun gibi olanlar. Geçimsiz, huysuz, haşa yani Peygamber'e karşı çıkan falan, her yerde böyle çıkıntılık yapan haşa insanlar olduklarından mı? Hayır, kafirlere niye taviz veriyoruz diye, kafirlere niye zayıf davranıyoruz, niye onların dediklerini kabul ediyoruz? Peygamber Efendimizin ismini bile şey sıfatını Rasulullah sıfatını bile sildirdiler, Peygamberimiz de kabul etti. Bunu niye yapıyoruz diye e, böyle davrandılar. Fakat bu şiddetli insanlar arkadaşlar kafire karşı ruhama u beynehum kendi aralarında çok rahimdirler birbirlerine çok yumuşak çok nazik merhametli hareket ederler onun için aralarında kelimeyi hak üzere toparlanmaları toplanmaları da kolay olur arkadaşlar işte iki tane Avrupa ülkesi görünce. Adamlara hayran olan, e, İslam dünyasını da ben Araplara para yedirmem deyip hacca bile gitmeyen, umrehe bile gitmeyen, İslam dünyasını hor gören, Müslümanları makarnacılar, işte ne bileyim bidon kafalılar vesaire diye böyle küçümseyen, hor gören insanlar bu gruptan değildir arkadaşlar. Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyle. Kendini kime yakın hissediyorsun? Ben bunu uzun yıllar çok basit bir benzetme bir böyle Allah bana onu yaşatmıştı Sultan Bey'in Efener Bahçe Otobüsü kıyaslamasıyla anlatmışlığım vardır arkadaşlar. E, tabii ki hepimiz temiz, düzenli, estetik efendim böyle nazik e, davranışlardan, böyle mekanlardan, böyle insanlardan hoşlanırız yani bundan nefsimiz hoşlanır. Peygamber Efendimiz sizce bir düşünün yani. Köylü müydü, bedevi miydi, böyle dar, dağınık bir insan mıydı, kötü kokar mıydı? Yani bir düşünün ne kadar nazik ve ne kadar asil bir insan olduğunu arkadaşlar. O bedevilerden samimi Müslüman olanlara gösterdiği yakınlığa bakın. O asil, pırıl pırıl müşriklerden e, duyduğu, uzaklığa ve onlara gösterdiği mesafeye bakın. Yani. Bir hadise anlatayım. Bir gün Peygamber Efendimiz'e her gelişinde ufak tefek böyle köy hediyeleri vardır ya mesela köyden ne gelir? İşte tereyağı gelir. Yerine göre yani. Sebze gelir. Eskiden mesela tavuk gelirdi. Şimdi köyde de kimse tavuk bakmıyor arkadaşlar. Bize yumurta bile gelirdi köyden otobüsle. Samanlayıp böyle yumurta getirirlerdi veya gelirdi. Şimdi bunlar gelir. Peygamber Efendimizin de böyle bir sahabesinden biri var. Çölde yaşıyor. İsmi de kayıtlı ama benim hafızamda yok ne yazık ki. Böyle gariban biri yani. Ara sıra oradan bir şeyler getirirmiş, satmak için Medine pazarına. Ve gel, her gelişinde peygamberimize ufak tefek bir hediye mutlaka getirirmiş. Ufak büyük diyelim, bir hediye. Peygamber Efendimiz de ona geriye dönerken şehirde bulunup köyde bulunmayan şeylerden götürürmüş. Babamın da, hatta onu ben yazdım arkadaşlar, babamın da bir bavulu vardı, tahta bavul. Eskiden tahta bavullar olurdu. Bir bavulu hediyeyle doldururdu köye giderken arkadaşlar. İkişer metre basma. Birer paket çay, kahve, işte neyse yani köyde bulunmayan. Biz gittiğimiz zaman bütün köy neredeyse gittiğimiz gün eve gelirdi. Ondan sonra babam bavulu açardı. En büyük sevinçlerinden biri işte her gelene oradan böyle hediyeler dağıtmak. Efendimizin sünneti, hediyeleşmek sünnettir. Tehadu, tehabbu buyuruyor Peygamberimiz. hediyeleşin aranızdaki muhabbet artsın diyor. Ve hediyede de arkadaşlar ne verirken ne alırken hiçbir hediye küçük görülmez. Verirken de küçük görmeyeceksin. Bir tas çorba verilir mi demeyeceksin yani. Küçük küçük görmeyin diyor hediyeyi. Neyse efendim, şimdi bu adam yine gelmiş. Peygamber Efendimiz bir gün Medine çarşısını denetlemek için çıkmış sabah erkenden. Bakmış ki bu adam görmüş uzaktan bu zatı eşyalarını yerleştiriyor. Yani tezgahını. Neymiş? Zahir. İsmi de Zahir. Böyle cemaat olmalı insanın arkadaşlar. Zahir radıyallahu anh. Efendim şey yapıyor. Tezgahını da açıyor yani. Peygamberimiz ona böyle hissettirmeden arkasından gelmiş, sarılmış. Şimdi arkadan peygamberimiz ona sarılmış arkadaşlar. Şimdi bir düşünün. Adam yük getirmiş. Ta nereden? Arap e, coğrafyasında. Kim bilir ter kokuyor, yorgun argın zaten nasıl yani? Sarılmış ona peygamberimiz. Böyle gözlerini kapatmış. Ondan sonra o da böyle çırpınıyor kim diye. E, peygamberimiz seslenmeye başlamış. Köle satıyorum, köle satıyorum, köle isteyen var mı diye. E, şakalaşıyor yani o sahabeyle. Peygamberimizin şakaları hakkında Allah rahmet eylesin, Ali Yardım hocanın çok güzel bir tespiti var. Bugün şakalar dozunu aştığı için diyor ki, evet peygamberimiz de şaka yapmıştır ama sayılıdır hayatındaki şakalar diyor. 5-6'yı geçmez. Ve bunlar ya toplumun gariban nedir ya Kadınlaradır ya yani çocuklaradır, yaşlı kadınlaradır. Mesela yaşlı bir kadına soruyor peygamberimize e, ben cennete girecek miyim diye. Peygamberimiz diyor ki yaşlılar cennete giremeyecek. Ağlamaya başlıyor kadın. Hayır diyor yaşlı olduğun halde girmeyeceksin. <gülüyor> yani cennete genç yaşında gireceksin diyor. Yani böyle birkaç tanedir işte. Peygamberimizin diyor siz diyor, hiç Ebu Ömer'le şakalaştığını duydunuz mu? Hiç öyle bir örnek var mı? Yoktur. Yani Müslümanın hayatının ağırlık merkezi şaka değil, ağırlık merkezi vakar olmalıdır arkadaşlar. Karşısında biraz böyle heyecanlanan, kendini böyle e, titreyen insanlar olmuş, işte onlara yapmış Peygamberimiz o şakaları. Şimdi köle var mı, köle alacak var mı, köle satıyorum diye seslenince Zahir diyor ki, ha, peygamberimiz olduğunu anlayınca o sesi duyuyor, anlıyor ki peygamberimiz sırtını peygamberimizin göğsüne iyice yaslıyor bu sahabe. Ve diyor ki, ya Resulallah biraz da bedeni böyle şeymiş, kusurları varmış bedeninde. Yani pek böyle fizik olarak hani albenisi yokmuş bu sahabenin. Ya Resulallah diyor, ben para etmem diyor. Benden bir karın olmaz diyor. Yani beni kimse almaz diyor. O da diyor ki sen Allah katında çok kıymetlisin diyor Peygamberimiz olan. Onun için e, kime yakın olacağız? Kimdir Allah katında kıymetli olan? İşte bunu görmemiz lazım arkadaşlar. Tabii ki biz de e, mesela ben şeyden çok rahatsız oluyorum. Yüksek sesle konuşan insanlardan topluluk içinde sanki başka kimse yokmuş gibi. Ee, gidiyorsunuz bazı başka topluluklara, arkadaşlar 20-30 kişi sohbet ediyor, çıt çıkmıyor sanki ya. Yani nazikler adamlar, görgülüler ama ben onlardan değilim. Evet, insan bazı şeylere imrenebilir ama ben kime yakınım arkadaşlar? Belki konuşurken biraz kaba saba, bağıra çağıra, işte otobüse binerken, inerken azıcık ittirip kaktırarak, ayağına basarak, işte tavaf ederken ne bileyim yani yürüterek falan yapan ama Allah yolunda cihada çağrıldığı zaman da koşa koşa giden. O tekiler arkadaşlar bankamatiklere koşar. Ben size söyleyeyim. Yani e, meydanlara koşanlar kimse, işte çıktıysanız meydana o gece görmüşsünüzdür kimler olduğunu meydandakilerin meydandakiler kimse biz onlardanız yani kendinizi ona göre konumlandırın efendim terahum ikinci özel şey iki özellik sayıldı peygamberimizle birlikte olanlar kafire karşı çok dik çok onurlu çok zor böyle ikna olmaz insanlardır ama birbirleri arasında da çok Alçak gönüllü, çok merhametlidirler. O yüzden diyor elmalı burası çok önemli. Hemen toparlanırlar. Yani ben bunlardan mı olacağım falan demezler. Hemen toparlanırlar. Üçüncü özellikleri terahum rukke'en succeden. E, terahum sen onları görürsün diyor. Rükû ve secde halindeyken. Şimdi rükkan ve succeden isim olarak geldiği için, isim vezninde, yani sen onları rükû yaparlarken, secde yaparlarken diye fiil gelmedi, Raki ve işte sacit olarak görürsün, Anla, diyelim hadi. Efendim, bu neyi gösteriyor? Bu kişilerin rükû ve secdeleri onların ayrılmaz bir parçası, bir sıfatı haline gelmiş. Yani buradan da ne anlıyoruz arkadaşlar? Peygamber Efendimizle birlikte olanları onun yani bu birliktelik sahabe için fiziki birlikteliktir. Bizim için manevi bir birlikteliktir ki bizi unutmayın arkadaşlar. Biz Allah ve Resulüne onun yanında onunla beraber olanlardan daha sevgiliyiz. Peygamberimiz söylüyor. Diyor ki sizin diyor imanı en kuvvetli olanınız kim? Diyorlar ki sensin ya Resulallah, iman en kuvvetli olan. Diyor ki ben her gün diyor Cebrail'i görüyorum nasıl inanmayacağım diyor. E o zaman sen değilsen biziz ya Resulallah diyorlar. Siz diyor beni görüyorsunuz her gün diyor. Nasıl inanmayacaksınız? Vahyini indiğini görüyorsun, mucizeleri görüyorsun. Peygamberi istediğin zaman gidiyorsun, soru soruyorsun, konuşuyorsun. E, peki o zaman kim biz bilemedik diyorlar. Diyor ki, sizden sonra gelecek, sadece bir takım sayfalarda okuduklarına iman edecek. İşte onlar imanları en kuvvetli olanlardır. Onlar benim kardeşlerimdir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte biz o manen birlikteyiz Peygamberimizle arkadaşlar ama bu sıfatlar lazım yani. Bu sıfatlar lazım. Kafire karşı zorlu, mümine karşı merhametli. Ve sürekli namaz, sürekli namaz arkadaşlar. Ali Uyukulu Kurucu'nun hatıratını okumadıysanız okuyun. Orada anlatılıyor, başka zamanlarda da başkalarından da dinledim, sözlü olarak da dinledim yani. Arkadaşlar her fırsatta namaz kılarmış. Her fırsatta. İmam Arapça öğretiyormuş çocuklara. de Arapça öğretiyormuş çocuklara. Ali Ulvi kurucunun kendisi zannedeceksiniz şimdi. Orada anlattığı amcası Hacı Veyszade, ondan bahsediyoruz yani. Ee, İmam Hatip'te Arapça öğretilmiş çocuklara tahtaya bir cümle yazarmış. Hadi bakalım bu cümleyi şimdi çevirin dermiş onlara. Bir beş dakika hani öğretmen süre verir ya çözün der mesela tahtadakini. Hemen seccadiyi selip iki rekat namaz kılarmış sınıfta onlar çözerken. İmtihan yaparken kağıtları dağıtırmış, seccadeyi serip namaza dururmuş sınıfta. Yani devamlı. Bir de öyle dostlarımız var ki, dost demeyelim artık, tanıdık diyelim. Öyle tanıdıklarımız var ki arkadaşlar, yıllarca seyahat ediyorsun, şehir içinde bir yere gidiyorsun, evine gidiyorsun, senin evine geliyor. Hiç bir türlü namaza rastlamıyorsun. Görmüyorsun yani namaz kılarken. Buna da dikkat. Ee, in, e, müminlerin dostları Tevabün suresinde, başka yerlerde de geçiyor ama inna mawlin yukumullahu wa ve rasuluhu yu ve ladin aamenul ladin yukimun salate ve yutun zekah. Müminlerin dostları Allah'tır, Resulü'dür, namaz kılanlar ve zekat verenlerdir. Arkadaşlar, diğerleri tanıdıktır, tanıdık, dost olamaz. Onları hep rüku sucuut halinde görürsün. O kadar çok namaz kılanlar kılarlar. Öyle itaatkar ve abittirler. Abit ibadet eden demek. Ye bitagun ve Amaçları şimdi insan biriyle dostluk yaptığı zaman o kişinin hayattaki amaçlarını da bilir, değil mi? Yani kimisinin amacı sırf para kazanmaktır, hep onu konuşur. Kimisi gezmek, tozmaktır, hep seyahat konuşur. O da şimdi bir moda. Arkadaşlar size söylüyorum. Laf gelmeden, lafın yeri gelmeden yaptığınız seyahatlerden bahsetmek, yediğiniz yemekten bahsetmek kadar ayıptır arkadaşlar. Görgüsüzlüktür. Yani lafın yeri gelmiş söylersin. İşte ben Mısır'a gittiğimde şunu görmüştüm dersin. Hatta o bile Mısır'a gittiğimde demen gerekmiyor. Mısır'da şöyleymiş de diyebilirsin yani. Bu böyle şeyi sergilemek yani. Bugünümüzün böyle bir ne yazık ki zayıflığı var. Sergilemeden bir şeyin yaşanmamış sayılıyor. İlla bir anlatması, bir göstermesi gerekiyor. Şimdi işte bu insanlar arkadaşlar bu insanların hedeflerine fazlallan Allah ve ridvan. Allah'ın fazileti ve rızası. Yani Allah katında derece kazanmak, onun rızasını kazanmak. Hep bunu konuşurlar. Yani nasıl olur da, ne yapsak da, Allah'ın rızasını kazansak, şu, şöyle bir iş varmış, işte nasıl katılsak, nasıl bir parçası olsak, biz de bir işin ucundan tutsak, neyse yani. Bir ibadet öğrenirler, bir zikir, bir tesbih öğrenirler, onu parlaşırlar veya onu sorarlar. Ya yem imtiga aramak, peşinden gitmek demek arkadaşlar. Sırf kapısına geldiği zaman değil yani. Allah'ın rızasını ararlar. Allah'ın rızasının peşinden koşarlar. Allah'tan hep fazla rıdvan yani daha ziyade sevap ve rızasını talep ederler. Öyle çalışırlar ve daima Allah'ın rızasına doğru terakki etmeyi düşünürler. Yani nasıl yükselebiliriz? Simahum <gülüyor> fi wujuhihim min athari onların yüzlerinde secdeden bir eser bir alamet vardır secde izi vardır yüzlerinde simaları secde eserinden yüzlerindedir Allah için halisane secde edip durdukları yüzlerinin salah ile parlayan nuraniliğinden bellidir bir de arkadaşlar, onu söyleyeceğim size, şimdi devam ediyor zaten. Bir de insanın nurunu gideren şeyler de var. Onlara da bakmamayı, oralarda bulunmamayı da dikkate almamız gerekiyor. Bir hadis-i şerifte varit olmuştur ki, Men kefurat salatehu billeyl hasüne vechuhu bil nehar. Arkadaşlar. Gece namazı çok olanın gündüz yüzü güzel olur. Yani müminin e, o yüzündeki nur gece namazındandır. Bir başka rivayette sıhhat derecesini bilmiyorum arkadaşlar. E, şöyle bir bilgi var. Cenab-ı Hak bütün namazlarda kuluna tecelli ederken bir perdenin arkasından tecelli eder. Sadece gece namazında arkadaşlar bilahicab, yani perde olmaksızın tecelli eder. Onun için teheccüd namazı kılanların yüzünde işte o Allah'ın nurundan bir nur olur. Ebu Suud tefsirinde der ki, çok secde etmekten hasıl olan eserdir bu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan, la تَوْلُبُوا سُورَتَكُمْ لَا تَعْلُبُوا سُورَتَكُمْ Suretlerinizi sertleştirmeyiniz, sertlikle damgalamayınız hadisi nebevisiyle varit olan nehi, alınlarını yere sürterek o simaları husule getirmeye çalışanlar hakkındadır. Bakın bu da ilginç. Şimdi bu, bu e, onların alınlarında, yüzlerinde secde izi vardır ayeti gelince bazı insanlar alınlarını böyle yere çok vurarak <gülüyor> veya da işte bir şekilde o izi yapmaya çalışmışlar. Peygamber Efendimiz böyle yüzlerinizi damgalamayın, sertleştirmeyin diyerek alınlarını yere sürterek o simaları husule getirmeye çalışanlar hakkında böyle demiş. O sırf riya ve nifaktır. Bunu kim yapmış? arkadaşlar münafıklar. Münafıklar da damgalamak için söylemiyorum kimseyi sırf uyanık olalım diye. Demin dedim ya yerli yersiz mesela kocasının iyiliğinden gittiği seyahatten çocuğunun başarısından söz gelmemiş oraya araya sıkıştırıyor. İlla çocuğunun başarısı. Bunlar görgüsüzlüktür. Arkadaşlar, yerli yersiz söz gelmeden ibadetlerinden, gittiği umreden, yaptığı iyilikten, verdiği sadakadan falan bahsediyorsa bu da nifaktır. Münafıklar bunu yapar. Kendini mümin olarak kabul ettirme çabasıyla. Müslüman olarak kabul ettirme çabasıyla. İşte cuma mesajları atar falan. Ama hani yaşantısında bir samimiyet yok. E, fakat işte o da müminlerden görünmeye ihtiyaç duyuyor. E, sırf riya ve nifaktır yani alnında iz yapmaya çalışmış bazıları. Burada kelam ise sırf Allah için secde eden halis muhlis secdekar olanların vecihlerinde hasıl olan eserdir. Mücahid'den rivayet olunduğuna göre İbni Abbas demiştir ki o... Göreceğiniz eser değil. Yani gözle görülen işte alnına sır tutmuş veya çizik çizik olmuş hani neyse. Böyle bir şey değil. Gözle görülecek eser değil. Ve lakin İslam siması, İslam siması, seciyesi, tavrı, kuşuğu ve tevazuudur. Yani daha kapıdan girdiğinde bu Müslüman biri diyorsun. Uzaktan gördüğünde bu Müslüman biri diyorsun. Ee, bu Bazı müfessirin de bunu dünyadaki secdelerinden, namazlarından kıyamet günü yüzlerinde hasıl olacak nur diye rivayet etmiştir. Evet. Te'rifu fi vücuhihim nabraten ne'im na ayetine delil gösteriyorlar. Onlar da Mutaffifun suresi 24. ayet. Onları yüzlerindeki parlaklıktan tanırsın. İşte bu danık meselhum fi yani bu dört vasıf sayıldıktan sonra değil mi dört oldu <gülüyor> kafirlere karşı şiddetli müminlere karşı merhametli sürekli rüku ve secde halinde ve siman Allah'ın rızasını arıyorlar her zaman beş olmuş ve efendim yüzlerinde bir secde nuru var Dalika meseluhum fit Tevrah. İşte bu zikrolunan en son zikrolunan olması lazım ki ne o yüzlerinde bir secde nuru olması. Onlar meseluhum fit Tevrah onların Tevrat'taki meselleridir. Yani Allah Tevrat'ta peygamberimizin sahabesini böyle tarif etmiştir. Onları gördüğünde yüzlerinden tanırsın diye tarif etmiştir. Tevratta mesel olarak zikrolunan aciip sıfatlarıdır Müslümanların ve Meflûhum fil İncil onların İncildeki meselleri de şudur. İncilde de Müslümanları Cenab-ı Hak Rabbimiz bakın neye benzetmiş. Şimdi gene bir duruşumuzu anlatıyor işte buraya çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Kezer bir ekin'e benzetiyor bir tarladaki e, ekin'e. Ahrıje şat filizini çıkarmış. Yani çimi sürgününü yarmış, çatallanmış. Fe azarahu derken onu kuvvetlendirmiş, başak çıkarmaya başlamış. Festawla sonra kalınlaşmış. Festeva ala suqihi üzerine yani ayakları üzerine diyelim. Bir düzeye dizilmişler. Yani dim dikilmiş. Sağlarında zayıf, zaaf yok. Yani kökleri zayıf değil, yatık değil, dik ve düzgün. Tarihteki detaya bakar mısınız arkadaşlar? Ee, çimini yani ektiğiniz ekin bitmiş, yükselmiş, başak vermiş ve e, gövdesi de zayıf değil. Dimdik, dimdik, öyle düzgün, öyle dolgun. Öyle feyizli ki yuncu bu zürra ekini eken kişi o tarlaya baktığında sevinç duyuyor. Yani hem kaliteli, sağlıklı, gürbüz, öyle bir rüzgarda, bir yağmurda telef olmaz. Anlatabildim mi? Kuvvetli bir ekin gelmiş. Hars erbabı ve talim terbiye üstadları. Yani şimdi bu benzetme çiftçi üzerinden, ekin üzerinden yapıldı. Bunu insana uygulayalım. Bir defa bir ekine, bir ekin tarlasına benzettiği için bir defa bir kalabalıktan bahsediyor. Yani Müslümanlar topluluğu öyle bir topluluktur ki, bakın kökü sağlam, gövdesi sağlam, dimdik duruyor, başak vermiş, yani verimli. Olgun, başkalarına da faydalı arkadaşlar. Onları yetiştiren çiftçiyi kime benzetiyor? Hars erbabı, kültür erbabı ve talim terbiye üstadları onları gördükçe göğsü kabarıyor. Yani talep hocaları, işte onların emek verenleri, destekleyenleri, o yeni nesli, o gelen Müslüman nesli gördükçe, onlara baktıkça böyle topluca... Göğsü kabarıyor. İşte Resulullah ve ashabı böyle hoş, mükemmel, muntazam, güzel bir ekin gibi yetiştirilmiş bir ordudur. Burada Resulullah'ın feyzi ahlakı ve talib müterbiyesiyle ümmetine ruhen ve cismen verilen hayati nizam, yani hem ruhları öyle kuvvetli hem görüntüleri, Arkadaşlar, e, O yüzden mesela cemaatteki adap çok önemlidir. Ön safta boşluk bırakılmaz, işte sık durulur, omuzlar birbirine değmesi lazım, e, ön saftan başlanması lazım, muntazam olması lazım. Yanındakine bakacaksın böyle ip gibi olacak Müslümanların safları. E, cemaatle namaz kılarken imamdan önce gitmeyeceksin, imamdan önce kalkmayacaksın. Yani o hareketler intizamlı olacak. İşte... Burada Resulullah'ın feyzi ahlakı ve talim-i terbiyesiyle ümmetine ruhen ve cismen verilen hayati nizam ve neşenin bir ifadesi ve Mekke Fatihleri'nin bir geçit resmi vardır. Peygamberimiz 10.000 bin kişiyle Mekke'yi kuşattığında bakın cep telefonu yok, telsiz yok, mesaj atma yok. 10 bin kişiyi topladı, oraya getirdi ve Sanki aynı anda haberleşiyorlarmış gibi öyle bir düzen sistem kurdu ki arkadaşlar herkes hep birlikte ne yapılması gerekmiyorsa yaptılar. Katade ve dahaktan rivayet olun, olunan tefsire göre bu tasvir İmmet-i Muhammed'in İncil'de zikrolunan meseleleridir. İncil'de bir kavim çıkacak ki ekin yetişir gibi yetişecekler. Onların içinden de bir kavim çıkacak, emri bil maruf ve nehyi anil münker yapacaklar diye yazılmış olduğu da nakledilmiştir. Burada arkadaşlar teferruat bir lügat bilgisi var. Onları geçiyorum camide çok dikkatlerimizde aldığı için. Bunların niçin böyle yetiştirildiğine gelince. Niye böyle yetiştirdi Allah Teala onları? Liyağiza bihi mulkufar. <gülüyor> Yu'cibu zurra. Yani yetiştiren çiftçinin veya işte onları yetiştiren hocalarının bakınca böyle göğsü kabarıyor. Hayran oluyorlar. Kafirler ise arkadaşlar Kil duyuyorlar. gayz duyuyorlar. Bakın kiliseler boş arkadaşlar. Kiliseler, insanlar kiliseye gelsin diye dans partileri yapıyorlar. Her kılığa soktular dinlerini yani. Kiliseye yeter ki gelsinler diye. Şimdi böyle teravihde, cumalarda, bayramlarda lütfen siz de cemaate gücü yetenler, fırsat bulanlar devam etsinler edin siz de. Arkadaşlar camileri asla öksüz ve kimsesiz bırakmayın. Benim kendilerine katılamadığım ama çok büyük muhabbet duyduğum Ramazan teyzeleri diye bir grup var arkadaşlar. Hangi camide cemaat az oluyorsa o camiye teravihe gidiyorlar. Haberleşiyorlar WhatsApp'tan hangi caminin cemaati iki üç kişi, hangi caminin cemaati bir saf en fazla o camiye teravihe gidiyorlar. İşte bunlar böyle e, ekin sahibinin hoşuna giden e, yetişmiş nesiller yani. Bu e, onları hoşnut ederken liya'ıza bihimul küffar küffarı da gayzlandırmak kim duyuldurmak için yetiştirilmiş. Yahut daha öncesine bağlayacak olursak onlarla kafirleri öfkelendirmek için. Evet, yine bir kıraata dair bir teferruat geçiyor. Sonuç olarak arkadaşlar, Allah Teala Resulünün mainiyetindeki ashabıyla küffara gayz vermek için, onlardan, o kafirler içinden imana gelip, Salih ameller yapan kimselere mağfiret ve ecri azim vaat buyurdu. Çünkü ayet surenin sonunda ne dedi? Vaadallahu'llezine amenu ve amilus salihati minhum ma'fıratan ve ecran azima. Allah onlardan onlardan iman edip salih ameller işleyenlere bir mağfiret ve büyük bir ecir vaat buyurmuştur. Onlardan dediği kim liyamızahimul küffar <gülüyor> dediği için bir önceki cümlede küffardan yani küffardan iman edenler ve salih amel işleyenlere de Cenab-ı Hak bir mağfiret yani o geçmiş küfürlerini örtecek efendim ve ecran hasîma ve büyük bir <gülüyor> ecir verecek. Şüphe yok ki kafirleri bu suretle imana davet hamiyeyi cahiliyelerine dokunur, kızdırır onları. Nitekim oğlu Ebu Cendel'in imana gelmesi babası Süheyl'i ne kadar kızdırmıştı? Hatırlayın anlaşma sırasında. Bu ile burada hem ashaba gayz edenlerin küffar oldukları anlatılmış oluyor. Yani peygamberimizin ashabına kim gayz duyuyorsa cami cemaatine kim gayz duyuyorsa, hacca gidenlere, umreye gidenlere kim gayz duyuyorsa arkadaşlar, kafirdir. Çünkü iman, iman muhabbetle alakalıdır. Muhabbet, iman demek muhabbet demektir. Tekrar okuyorum cümleyi, benim cümlem değil yani. Bu veçhile burada hem asaba gayz edenlerin, küffar oldukları anlatılmış, hem Ebu Cendel ve Ebu Basir vakaları gibi küffarı kızdıran vukuata işaret edilmiş olduğu gibi istikbalin futuhatı ile İslam'a dahil olup güzel hizmet edeceklerin de mağfiret edileceği ve ecru mesubatı yani onlara verilecek, verilecek olan ecir ve sevaplar dahi ayrıca anlatılmış oluyor. İşte Allah Teala peygamberine evvel ve ahiri mağfiret ve nimet olan bu sureyle başında mağfiretle başladı, nimetle başladı, sonu da mağfiret ve ecirle bitti surenin. Dikkat edin. Başı ve sonu mağfiret ve nimet olan bu sureyle böyle mübin, böyle parlak ve şumullü bir fetih temin buyurmuştur. Bu suretle sureyi fetin ahiret. Yani fetih müjdelendikten sonra konu neyle bitti? Sonunda neyden bahsedildi? Bilhassa terbiye ve intizamın ehemmiyetini verdiği örnekle Cenab-ı Hak terbiye, eğitim ve intizamın, düzenin bir ekin tarlası gibi görüneceksin yani. Öyle biri büyük, biri küçük, biri yana yatmış, biri öbür tarafa olmaz Nasıl olur ekin tarlası? Yeşil ekin tarlası görmüşsünüzdür arkadaşlar. Deniz gibi oluyor. Deniz gibi. Biraz da böyle hafif rüzgar esiyorsa sanki deniz dalgalanıyor arkadaşlar. İşte bunu işar ettiği için surenin sonu, bunun üzerine dahili terbiye ve ıslahatın istikmali, yani Müslümanların kendi içlerindeki terbiye ve ıslahat, çalışmalarının kemale ermesi için sureyi hucurat geliyor. Hucurat suresi bizi adab-ı muâşeret ve terbiye konusunda eğiten bir suredir. Çok şükür yıllar sonra Fetih suresinin tefsirini okuyup bitirebildik. Su tefsir bitmez bizim okumamız yani bir tefsirden okumamız nasip oldu. Bu da bir hedeftir. İşte bak biz, bizim hedeflerimiz de bunlar arkadaşlar. Elmalı tefsirini sonuna kadar bitireceğiz. Oh, oh, oh. İnşallah. Hucurat suresini de tam yapacağız. Ondan sonraki sureleri bölüm bölüm yapacağız.